Meskenlere izinsiz girilmesi hakkında bir şey sormak istiyorum. Örneğin, günümüzde adam eşini çocuğunu bıçakla silahla rehin almış. Ve rehin alanların canını kurtarmak için burada müdahale edilmesi gerekmiyor mu? İzin almak burada şart olmaktan çıkmaz mı? Ya, oradaki durum farklı bir şey. Yani orada, ortada insanların can güvenliği söz konusu. Rehin alması ne demektir şeyde? Ee, evine eşini, çoluğunu, çocuğunu, çocuğunu. Yani şu şu yapılabilir. Mesela dışarısında siz tedbir alır beklersiniz, baktınız ki adam yani içeridekiler size orkonda şey yaparlar. Yani bir e, kendi can güvenlikleri için sizden yardım istedikleri zaman tabii ki gider yardım edersiniz. Bunlar olağanüstü durumlardır. Normal bir durum değil ki. Evet. Ama şimdi gidiyor. Yok efendim senin evinde şu kadar para buldum. Ya bu ne demek? Bir kere şu uluslararası para sistemini de Müslümanların yeniden yapılandırması lazım. Yani o kadar çok yönlü sömürü yapılıyor ki dünyada, insanlar hiç farkında değil, zannediyorlar ki bu işler normaldir. Para akışını da kontrol altında tutuyor Batılılar. Ondan sonra senin kendi öz parana müdahale ediyor. Senin kendi öz parana diyor ki kara para. Sen dediğin için mi kara oluyor? Sen yaptığın zaman ak oluyor, ben yaptığım zaman kara oluyor öyle mi? Evet.